2. temhid. Tövbeyi nasuhtur. Bu tövbeyi nasuh halk dilinde çok meşhurdur. Fakat manası da çok ihmal edilmiştir. Tövbenin ikinci temhidine iyice kulak vermek lazımdır. Çünkü nasuh tövbesi kime nasip olursa o kimse iki dünyada bahtiyar olur. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. اَسَىٰ رَبُّكُمْ اَيْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِي لَكُمْ جَنَّاتٍ يَتَجْرِي مِنْ يَتَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ey iman edenler! Tam doğru ve temiz kalbe sahip bir tövbe ile bir daha günaha dönmemek, hatta günahları arzu etmemek şartı ile Allah'a dönün. Gizli aşikar suçlardan pişman olun. Zulmen aldığınız malı sahibine, Veyahut varisine, Veyahut sadakaya verip, Geçmiş ibadetleri kaza edin. Hem de günahlara nefsinize alıştırdığınız gibi de, ibadet ile nefsinizi terbiye edip alıştırın. İman selameti ile Allah'a dönün. Çünkü böylece döndüğünüz takdirde, Olur ki Rabbiniz günahlarınızı afu edip örter, Ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine sokar. Bu tövbe, Öyle bir tövbedir ki sanki günah işlemekle sahibi cennete girmiştir ki ismi tövbeyi nasuhtur. Tövbe-i nasuhun alameti de 8'dir. 1. Geçmiş günahlardan pişmanlık. 2. Terk edilmiş farzları kaza etmek. 3. Bir daha günaha dönmemek. 4. Kul hakkını geriye iade etmek. 5. Hasımlarla helalleşmek. 6- Günah işlemekle nefsini tedricen isyana alıştırdığı gibi, Tövbeden sonradan nefsini tedricen riyazetle terbiye edip ibadete alıştırmak. 7- Nefsine günahların tadını tattırdığı gibi, Taatilerin de acılığını tattırmak. 8- Günahlardan buz etmek. Hatırlayınca istiğfar etmek. Hadis-i şerifte, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ kemen لَا ذَنْبَلَهُ Günahlardan mezkur sekiz şartlarla tövbe eden, günahlarını işlemeyen kimse gibidir buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tövbe edeni günah işlemeyene benzetmesinden hikmet budur ki, istikameti düzelten kulun nefsi zayıf olur. Nefsin hevası da kırılır. Ruhu kuvvetleşir. Ruhu kuvvetleştiği vakitte Melek alemine yakın olur. Melek masum olduğu gibi kendisi de masum olur. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tövbe edeni günah işlemeyene benzetir. Elhasıl nasuh tövbesi Allah yolunun başlangıcıdır. Tövbe etmeyen yola girmiş değildir. Yola girmeyenin hakka kavuşması nasıl mümkün olur? Allah'ın Resulü Rabbinden naklen bir hadis-i kudsi'de şöyle buyurur. Ya ibadî, inni harramtu zulme zulma ala nefsi, ve caaltuhu beynekum muharraman, fela tezalamu. Ya ibadi, kullukum dallun, illa man hedaytuhu, faistahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum jai'un, illa man et'amtuhu, faistatimuni et'imkum. Ya ibadi, kullukum arin, إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإن سكم جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإن سكم جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإن سكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه Ey benim kullarım! Ben zulmü kendi nefsim üzerine haram kıldım ve sizin aranızda da haram kıldım. Sizden biriniz diğerine zulmetmesin. Ey kullarım! Siz hepiniz yolunuzu kaybetmiş dalalettesiniz. Benim hidayet eylediğim kimseler müstesnadır. Benden doğru yola iletmeyi talep edin ki ben de sizi o yola ileteyim. Ey benim kullarım! Siz hepiniz açsınız. Yemek yedirdiğim kullarım müstesnadır. Benden taamlanmayı talep ediniz, ta ki sizleri doyurayım. Ey kullarım! Hepiniz çıplaksınız. Giydirdiğim kullarım müstesnadır. Benden giydirilmeyi talep edin, sizi ben giydireyim. Ey kullarım! Siz hepiniz gecede ve gündüzde hata, eşit, yasak ettiğim şeyleri işliyorsunuz. Ben de bütün günahları örtüp yarlıgarım. Şu halde günahların mağfiretini bana yalvarıp talep edin ki günahlarınızı mağfiret edeyim. Ey kullarım! Elbette zarar vermek hususunda bana ulaşamazsınız ki bana zarar veresiniz. Elbette menfaat vermekte de bana ulaşamazsınız ki bana menfaat veresiniz. Ey benim kullarım! Şüphe yok ki eğer evveliniz ve ahiriniz, insanlarınız ve cinleriniz, Allah'tan sizlerden en çok korkan, en kamil bir zatın kalbi üzere olursanız bile, bu benim mülkümde hiçbir şey ziyade etmez. Ey benim kullarım! Eğer evveliniz ve ahiriniz, cinleriniz ve insanlarınız, en facir, eşit, haktan yüz çeviren ve en çok isyankarlık yapan bir kişinin kalbi üzerinde olursanız bile, benim mülkümden hiçbir şey noksan olmaz. Yani bütün kainatın kalpleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi gibi olsa Cenabı Hakk'ın mülkünde bir şey ziyade etmezler. Aksi takdirde kainat şeytanın kalbi gibi olduğunda Cenabı Hakk'ın mülkünden bir şey eksik etmedikleri gibi. Çünkü Allah Teala kendi zatında kamildir. Ey benim kullarım Evveliniz ve ahiriniz, insanlarınız ve cinleriniz yüksek bir yerde kalksalar, hepsi bir ağızdan çeşitli lügatlerle benden isteseler, ben her birisine istediklerini versem, benim nezdimdeki nimetlerden, denize sokulup çıkarılan bir iğnenin denizden eksilttiği miktardan başkası eksiltmez. Eşit hiçbir şey eksiltmez. Ey benim kullarım! O sizin amelinizdir sizlere sayıp hesap ederim. Sonra da sizlere amelinize mukabil tamı tamına hakkınızı veririm. Her kim hayır bulursa Allah'a hamdetsin. Başkasını eşit şerri bulursa nefsinden başkasını kınamasın. Ayeti kerimede: Ma esabeke min hasenetin fe minallah ve ma esabeke min seyyi'etin fe min nefsik. Herhangi bir hayır size isabet ederse o Allah'tandır. Herhangi bir şer size isabet ederse o nefsinizdendir buyurulmaktadır. Hz. Ömer radıyallahu ta'la anhu yağmur duasına çıkınca yolda çok istiğfar ederdi. Ondan sorduklarında Nuh suresinin 10 ve 11. ayetlerini okurdu. Bekir bin Abdullah der ki günaha çok istiğfarları çekiniz. İstighfar insanlardan çok günahı azaltır. Hazreti Hasan'a e, birisi kıtlıktan, diğer birisi fakirlikten, başka birisi zürriyetin azalmasından, daha başka birisi toprağın az mahsul vermesinden sordular. Hazreti Hasan hepsine estağfirullah demesini tavsiye etmiştir. Hazreti Hasan'a e, Rubey bin Sabih dedi ki, Sana muhtelif adam gelip muhtelif şikayet ettiler. Sen de hepsine verdiğin cevapta istiğfar edin dedin. Hazreti Hasan bunun üzerine Nuh Suresi'nin 10-11. ayetlerini okudu. Vallahi innî leestagfirullâhe ve etûbu fi'l-yevmi ekseren min seb'îna Allah'a and olsun ki ben günde 70 defadan ziyade istiğfar, eşit, Allah'tan yarlıganmayı talep edip tövbe ederim. Bunu diyen Resul-ü Ekrem'dir.